Finans kurumlarıyla bankalar arasında ne gibi farklar vardır? Finans kurumlarıyla bankalar arasında en önemli iki fark vardır. Birisi, bankalar topladıkları mevduatı, parayı yine belirli bir para karşılığı satarlar. Yani para alıp, Para satarlar Finans kurumları ise Para alıp para satmazlar Mal satarlar Para satmak Faiz olduğundan dolayı Hiçbir şekilde helal değildir Ancak mal satmak Elde bulunan bir malı Satmak veya herhangi bir malı alıp Birisine taksitlendirerek satmak Karını koyduktan sonra Taksitlendirerek satmak Caizdir, helaldir İkincisi, faizde faizi yatıran, mevdatı yatıran kişinin ay sonunda veya 3 ay veya 6 ay veya 1 yıl sonunda vadenin bitiminde alacağı para kesindir. Yani 100 lira yatırıyor ise vade bitiminde alacağı para 110 lira olarak kesindir. Banka zarar etse de, kar etse de ne yaparsa yapsın. Faize para yatıran kişi mevduatın zamanı geldiğinde yani günü dolduğunda anlaşılan, üzerinde ittifak edilen fazlalığı alır. İşte bu fazlalık zaten faizin kendisidir. Finans kurumlarına para yatıran kişi ise yatırdığı vadenin bitiminde elde edilmiş bir kar varsa o karı alır. Eğer elde edilmiş bir kar yoksa herhangi bir şey almaz. Aksine diyelim ki finans kurumu zarar etmiş ise o zaman o kişi de yatırdığı meblağ oranında, hissesi oranında zarar etmiş olur. İşte faizle, faizli müessese ile finans kurumu arasını ayıran en önemli iki özellik budur. Birisinde para satımı vardır, diğerinde mal satımı vardır, birinde vade dolumunda alınacak çağır bellidir. Diğerinde ise kar ve zarar ortaklığı şeklindedir. Kar belli değildir. Aksine kar varsa alır, kar yoksa da zarara hissesi oranınca ortak olur.